Mithqalu zarratin fi السماvati Vela fil ardu Vela asghar min zalike Vela ekber illa Fi kitabin mübin 34 Sûre Sebeb Mekke'den az e olmuştur. 54 ayettir. Yalnız 6. ayeti Medine'de inmiştir. Sûre adını Yemen'de bir bölge veya kabile ismi olan Sebeb kelimesinin geçtiği 15. ayetten alır. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd göklerde ve yerde hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahiretleri alt ona mahsustur. O hikmet sahibidir. Her şeyden haberi orlandır. Yerin içine gireni de ve ondan çıkanı gökten ineni oraya çıkanı gıyendir, bağışlayandır. İmkanlılar kıyamet güde gelmeyecek dediler. De ki, hayır kaybı bilen Rabbim hakkı için o mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük de kendini abdi kitabtadır yazını <Sessizlik> Allah inanın iyi işler yapanları mükafatlandırmak için her şeyi açık bir kitapta tespit etmiştir. Onlar için büyük bir mağfifet ve güzel bir hüznuzluk vardır. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışır uğraşanlar için de en kötüsünden arkadaşları gibi en hitabın alimleri olduğu açıklanmıştır. Bu sıralamaya Kur'an ve Hazreti Peygamber hakkında olumlu ve gerçekçi tutum izleyen objektif ilim adamları da katılabilir. Kafir olanlar kendi aralarında şöyle Bir sürü paramparça olduğumuz vakit, yeniden dirbeceğimizi söyleyerek haber veren bir şey. Eftera alallahi keriben enbihi cinne. BELİLَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Acaba o yalan yere Allah'a itira mı etmiştir? Yoksa onda delilik mi vardır der? Hayır, ahirete inanmayanlar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 Antoslu dağda tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demiri yumuşattı. Hazreti dağda verilen üstünlük peygamberlik, kitap, santanat, güzel sesle ve benzeri birçok medyat derdi. Geniş zırhlar imal ettim. Dokunması, önsülü yap. Ey Davut hanedani, iyi işler yapın. Kuşkusuz ben, yaptıklarınızı görmekteyim diye vahvettik. Ve Süleyman halelerden, heykellerden, havuzlar kadar geliş, leğenlerden sabit kazanlardan ne bilirse yaparlardı. Ey Davut ailesi şükredin. Kullarından şükreden azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun öldüğünü ancak değnek Aç kurdu gösterdi. Sonunda yere gidilince anlaşıldı ki cinler kaydı bilselerdi. O küçük düşürücü adam içinde kalmazlardı. Süleyman Aleyhisselat ayete iltihar edince naşinlik uzun süre azasına dayanarak ayakta kaldı. Cinler için küçük düşürücü azalt tabiri ise güç işlerde çalıştıkları için kullanılmıştır. Hz. Süleyman'ın ölümünü anlamadıkları için hayatında olduğu gibi yoğunlu işlere ölümünden sonra da bir süre daha devam etmişlerdir. Buradan cinlerin kaybı bilmediği anlaşılır. Now of the God seven years. وَبَدَّلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَا الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جنتين ذَوَاتَا أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ صِدْرٍ وَأَسْلَمُوا شَيْئًا مِنْ صَدْرِ قَلِيلَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكَفُورُ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 Biri sahada, diğer sonunda iki bahçeleri vardı. Onlara Rabbimizin rız rızkından yiyin ve ona şükür edin. İşte bir memleket ve çok bağışlayan bir sahada. Sebe, Yemen'de büyük bir şehir ve orada yaşayan kavminin ismidir. Bu şehir neydi? 44. ayetlere kendisinden söz edilen Melike Belgesi'nin hükmettiği ülkenin başkentliğini kurucusu sebep olduğu için Belge ve Halkı onun adını almıştır. Ama onlar yüz sebepler. Bu yüzden üzerlerine alın seni bahçesinin buruk yemişi, acı, ılgın ve içinde bir arada sevil ağırı bulunan iki haram bahçeye çevir. Arım seni sebe kavmini cezalandırmak üzere meydana getirilen şiddeti yavrumun sebe olduğu ve büyük güçlere, göçlere yol açan bir Zer felaketidir. Nankırlık ettikleri için onları böyle cezalandırdık. Biz nankırdan başkasını cezalandırmayız. Onların yurdu ile işlerini bereketlendirdiğimiz memleketler arasında kolayca görünen nice kasabalar var etti. Ve bunlar arasında görmeyi konaklara ayırtık. Oralarda geceleri, gündüzleri korkusuzca gezin, dolaş Yemen Suriye yolu üzerinde birbirine yakın, kolayca bulunan ve konaklama ihtiyaçları she said Oh,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 De, Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir dediler. VE <Gülüyor> Peygamber hiçbir şekilde deli değildir. O ancak şiddetli bir azam gelip çarpmadan ermen sizi uyanan bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim sosyal ve psikolojik baskılar altında peygamberi inkar edenler Çiftler çiftler teker, teker başlarına düşünerek ve karşılıklı tartışarak peygamber hakkında hüküm vermeye davet ediyor. Zira çoklarının inkarı çevrenin madeni baskısından ileri geliyordu. De ki ben sizden bir ücret istenmiş değilim. İçtenirsem o sinir olsun. Ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü o gaybı çok yüklendir. Konunca yakalanmışlardır. Kafirlerin telaş etmiştik zaman, ölüm anı, kabirden kalkışları veya Bedir savaşı vakti olarak da anlaşılmıştır. Yakın bir yerden yakalanmaları da topraktan, mezara, mahşeden cehenneme, Bedir savaşından savaş alanı olan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 uzak bir yerden gayet hakkında atıp tutuyorlardı. Artık bundan önce benlerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şey arasında perde çekilmiştir. Şüphesiz onlar kendilerini endişeye düşüren bir korku içindeydiler. İnkar edenlerin o günün ahirette arzul ettikleri şey o günkü imamlarının faydasını görmek böyle ateşten kurtulmak cennete kavuşmak veya tekrar dünyaya döndürüp iyi davranışlarda bulunmak gibi boş verin